Hazırlayan ve sunanlar Didem Gürzap ve Kerem Doğan. Merhabalar ben Kerem Doğan. Ben Didem Gürzap. Kamusla güreşiyoruz. Açık radyo 95.0'dayız. Baba kelimesindeyiz. Bugün sürpriz bir konumuz var. Birazdan ismini zikredeceğiz. Öncelikle dinleyicimiz ve takipçimiz sevgili Güls Kaptan'a teşekkürlerimizi iletelim. Sağolsunlar. Bir kere daha... Evet. Kamuslu Güreş sosyal medya hesaplarımızı hatırlatalım. Kamuslu Güreş Gmail adresimiz var. Kamuslu Güreş Instagram adresimiz var. Kamuslu Güreş Twitter adresimiz var. Aynı isimli. Daha çok aktif olarak Twitter'ı kullandığımızı belirtelim. Burada paylaşamadığımız e, bazı şeyleri işte paylaşıyoruz. E, görsel ağırlıklı oluyor. Takip ediniz efendim. E, aynı zamanda bugün 28 Aralık. Dolayısıyla yılın Bizim adımıza son programa e, 2020 adına aslında tüm insanlık adına üzgünüz. En, <gülüyor> üzgünüz. E, deneyimler olan bir yıldı. E, çoğumuzun hiç aklına gel, gelmeyeceği e, bir tecrübe yaşadık. Dolayısıyla bu tecrübeyle birlikte e, çeşitli ruh hallerine büründük, e, kısıtlandık. Sıkıştık, daraldık. Kimi zaman felsefi açılımlar geliştirdik kendimizce. Ama bir şekilde tamamlanmış oldu. Yeni yıla daha umutla girme adına temennimizi, dileklerimizi belirtelim. Değil mi Didemciğim? İyisin bu arada. İyiyim Keremciğim. Uzaktan programlar devam ediyor tabii. Neredeyse bir yıl olacak. Birkaç ay geçtikten sonra. Evet. Ee, sevgili dinleyicilerimiz e, babaya devam ediyoruz dedik. Aslında geçen programın sonunda bitirmiş gibi yapmıştık. <gülüyor> e, fakat sürpriz konuğumuz e, var ve aslında biz bunu önceden planlamıştık. E, şimdi aslında konuğumuzu tanıtmadan e, Baba'da. Elimizde bu beş program sonunda neler birikti, hangi sözcük ve kavramlara ulaştık bir onları hatırlayalım. Çünkü babadan başlayarak ona yakın başka sözcüklerle birlikte gene konuğumuzla ilerleyeceğiz birkaç program. Şimdi tabii özellikle kendi Ee, toplumumuzun e, ağırlıklı yaklaşımları öne çıktı ister istemez o yüzden Ata Erki Ata Erkil, başlığı altında pek çok sözcükle e, karşılaştık iktidar hüküm otorite şiddet itaat korku gibi e, bu daha olumsuz e, Sözcüklerden onlara yaslanan ama daha nötr bir noktada kalan, olumsuza da olumluya da kayabilecek olan saygı, söz sahibi olmak, disiplin, oturaklı bir karakter olmak, dayanak gibi başka sözcüklerden ve güven ve sevgiye iyice olumlu bir alana giden e, kelimeleri çok sık tekrarladık. Hikayeler, e, mitler, e, deyimler hepsi bizi buralara götürdü. Aynı zamanda e, gene bizim toplumumuzda çok söylenen, başka topluluklarda da bunun karşılığı bir kısmında vardır mutlaka ama baban duymasın ifadesi babalar en son duyar ifadesi çok tekrarlandı. Zizisi bile var. Evet, dizisi en bile var. <gülüyor> evet. Ee, aynı zamanda yaşadığımız, e, daha gençken yaşadığımız e, eve e, çocukken e, baba evi, baba ocağı denmesi, baba mesleği diye bir gene bir tamlama oluşu. Birçok deyimin atasözünün ve hikayenin bize babanın malı, mirası, kalıtı, kalıtımı ve soyuna, soyadına dair düşündürdü. Hı hı hı. Çok konuştuk bu konuda. E, ayrıca babalar ve oğullarını da ayrı bir başlık altında aldık. Yani bu Turgenev'in eseri olması dışında başka da birçok eser ve film var aynı zamanda. E, eski mitlerden gelen bir büyük rekabeti, mücadeleyi e, Aynı zamanda en korkunç noktasını ele alacak olursak baba katlini, oğul katlini de içeren ve gerek sanat dünyasında gerek günlük hayat içerisindeki pek çok baba ile anılan kişiler, kavramlar devlet babadan Noel babaya, Alevi babalarından mafya babalarına. E, hepsinden bahsettik. Şimdi e, konuğumuz e, bambaşka bir yerden, yönden. Biz oraya pek değinmemeye çalıştık konuğumuzun e, kim olduğunu bildiğimiz için. E, psikiyatri, psikoloji e, yönünden bakacak ve hiç yabancı olmayan birisi Açık Radyo dinleyicilerine. Sevgili Alper Hasanoğlu hoş geldin. E, hoş, hoş geldin. E, ben en son Açık Radyo'dayken 94.9'du. Ancak gele gele 95.0. <gülüyor> evet. evet çok teşekkür ederim davetiniz için ee, özlemiştim açık adı. Evet hoş ya. geldin. Ee, biz aslında e, dinleyicilerimizin çoğu seni çok iyi tanıyordur ama e, konukları tanıtmak e, genel yeter bir durum. O yüzden senin kendini kısaca tanıtmanı rica edeceğiz. Kimsin? Ne yapıyorsun? Evet. <gülüyor> Yani aslında daha çok herhalde mesleki olarak ne yaptığımla ilgili bazı şeyler söylesem daha mantıklı olur. Evet. Yani Doktorum, psikiyatrist olduğumu sen söyledin. Doktorum sonra tıbbın üzerine neuroscience sinir bilim iktisası yaptım. Fizyoloji bir ana bilim dalında cerrah Daha sonra da İsviçre'de 13 yıl boyunca psikiyatri iktisası yaptığım, daha sonra da işte akademisyon olarak çalıştığım bir dönem oldu. Daha sonra da işte 2010 yılından beri buradayım. Belli bir süreden beri, çok kısa bir süreden beri, yani lisans düzeyinde felsefe okumaya başladım uzaktan. Şimdi de Maltepe Üniversitesi'nde sevgili Kucuray hocamızın öğrencisi olarak felsefe doktorası yapıyorum. Ee, özellikle e, felsefe evet çok e, şeycim heyecanlıyım. E, felsefe ile psikiyatrinin bir arada olduğu ve e, tekrar e, eskiden e, 1940'lı yıllara kadar çok iç içe olan bu felsefe ile psikiyatrinin dünyada da e, özellikle Almanca konuşulan ülkelerde tekrar bir araya gelmesine yönelik çok ciddi çabalar var. Ben de bu çabalara Türkiye'den bir katkı. E, sunmak e, çabası içindeyim. Bunu da e, biraz da sistematik yapabilmek adına da e, bu doktora çalışmasına başladım. Çünkü öbür türlü e, gündelik, günlük hayhu içinde insan e, şunu okuyayım, bunu okuyayım diye ama o hiç e, düzenli ve sistematik bir çalışma olmuyor. Evet. E, e, yani bir öğrenci gibi e, çalışmak lazım. Yani hayat boyu öğrenci kalmak lazım zaten. Sanırım. <gülüyor> e, Turgut Yer e, şiir için şey derdi efendilik Hep e, e, acemi e, kalmak gerekir. Şiir yazarken diye düşünüyordum. Ben her alanda acemi e, kalmak gerektiğini düşünüyorum. E, ve e, siz e, baba ve e, oğullar ya da baba ile ilgili bir e, konudan bahsedince ben de e, heyecanlandım çünkü aslında e, bütün psikanaliz tarihi, bütün psikiyatri tarihi daha çok anneyi deşer çok uzun yıllar boyunca yalnızca anneyle uğraştı ve yani öyle çok uğraştı ki hatta e şimdi bizim yalnızca beyin hastalığı olduğunu ve çok yani böyle işte gerçekten beyin hastalığı olan birkaç tane şey var. Bir tanesi şizofreni yani ve 1940'lı 50'li yıllara kadar bunun aslında bir beyin hastalığı değil de annenin e, çocukta da, davranışlarıyla ve tutumuyla bir şizofreni yarattı düşünülürdü. Anneyle o kadar çok uğraştı ki psikiyatri daha doğrusu şizofre genik anne diye bir kavram türetti hatta yani hmm. annenin çocukları şizofren yaptı yani o kadar korkunç bir e, şey ki yük ki annenin kadının üzerine tahmin edebileceğim gibi ama son e, 20-30 yıl içinde yani çok kısa bir süreden beri babanın da ne kadar önemli olduğu düşünülmeye başlandı anlaşıldı ve baba üzerinde e, e, psikolojide, psikanalizde e, psikiyatrinin kendisine düşünmeye başladı o yüzden baba önemli bir konu yani Çok, evet. Ee, peki bu bizim programlar boyunca belki daha çok bizim toplumu ağırlıklı olarak vardığımız sözcükler senin mesleki olarak gözlemlediğin, evetlediğin ya da belki başka karşı bir köşede durduğun nereye götürüyor seni? Onlarla ilgili ne söylemek istersin? Hmm. Mesela, otorite yanı çok ağır bastı ya bizde iktidar yanı. Evet, evet. Yani bu herhalde e, e, bir anlamda e, bizimki gibi Doğu toplumlarında, yani ataerkil e, toplumlarda, daha ataerkil olan toplumlarda, ben Batı toplumlarının da hala ataerkil olduğunu düşünüyorum hiç. Yalnızca onlar süslemeyi daha iyi beceriyorlar. Biz daha kafa salaklı yapıyoruz bu meseleyi. E, Ataerkillik e, devam ediyor. Peder Şahi dediğimiz zaman daha şirin e, gözüküyor ama. Değil mi? Ata Erkil, e şunu da unutmamak lazım. Hani Ata Erkil deyince herkes böyle tarihe falan, antropolojik tarihe, insanlık tarihine bakıp anaerkil zamanlar falan olduğunu düşünür ama e, insanlık tarihinde kadınlar hiçbir zaman için iktidar olmayı akıllarından bile geçirmemişlerdir. İnsanlığın çok büyük bir zamanı, zamanı ana ana soylu olarak gelmiştir. Yani e, çocuk anneden soyu, yani devam eder. Soy anneden devam eder ama hiçbir zaman için erk peşinde koşmamıştır. Zaten erkin erkekle de, de bağlantısını düşünürsek e, erk e, erkek erkeğin derdi olmuştur. E, ve ata erkin e, zamanlar da aslında ana soylu zamanlarla kıyaslandığında çok da çok kısa dönemlere denk gelir. İnsanlık tarihindeki en önemli siz ben, beni birazcık belki konudan sapıyor gibi olursam beni lütfen düzeltin aklıma gelenleri. Tamam. Laf lafın açması böyle daldan dal olması daha heyecanlı güzel olur. Sorun yok insanlık <gülüyor> tarihindeki Kerem en önemli buluşun ben şey olduğunu düşünüyorum. Yani böyle hani iPad, iPhone, televizyon ya da e, tekerlek filan değil. E, çocuğun dünyaya gelmesinin erkekle ilişkisi olduğunun keşfedilmesi aslında insanlık hmm. tarihinde en büyük keşfedilmesi. Evet, çok, noktası. Yani, evet. e, bugün bir cinsellik yaşıyoruz, yaşıyoruz. Kadın erkek bugün bir cinsellik yaşıyor. ondan ay sonra Kadının karnından bir bebeğin çıkmasının 10 ay önceki bir cinsel ilişkiyle bağlantılı olduğunu fark etmek gerçekten çok büyük bir keşif. Ee, keşke keşfetmeseydi aslında insanlık. ah değil mi ben de onu söyleyecektim belki <gülüyor> olumsuz sonuçları ağır basıyor gibi çünkü önceden kadına o dünyaya bir can getirme gücü ve özelliği verilerek yüceltilen o bütün heykeller ve hikayelerle gelen şey birden bütün o Güç erkeğe dönüyor, evet. Evet, yani ana erke, ana soyluluktan ata erkeğe geçişin belki de ilk aşamalarından bir tanesi ve bunun, bunun üzerine bir de e, tarım toplumuna geçmek daha sonra ata erkinin biliyorsunuz yani mülkiyetle birlikte evet. ortaya çıkıyor. E, bu e, ve tarımı da aslında kadınların e, bulmuş olması da ayrıca... E, manidar olumsuz anlamda keşke evet. e, bulmasalardı e, yani, e, şey olmuş bir şey sonuç olarak baba e, günümüzde bu e, öneme e, gelmiş ve hakikaten e, bu e, iktidar meselesi şiddet meselesi e, ata erkillik aslında e, erkeklerin yalnızca e, kadınlar üzerinde uyguladığı bir şiddete değil Erkeğin e, kendisinden daha güçsüz olan her türlü canlıya uyguladığı bir şiddet e, olarak kabul edilebilecek bir şey. Yani daha güçsüz olan erkeklere de, daha güçsüz olan e, yaşlılara, daha güçsüz olan çocuklara, e, daha güçsüz olan hayvanlara e, <Gülüyor> yani e, uygulanan bir şiddet e, demek ataerkillik. Yani yalnızca erkeğin iktidarda olması değil. Şiddetin ve er, yani yalnızca belli erkeklerin iktidarda olması demek. Yani erkeklerin de çok az kısmı iktidarda. Hani e, tabii iktidar, e, iktidar değişik değişik olabiliyor. Yani hani e, devletlerin başındaki... E, ataerkil iktidarı kadınlar da yönetebiliyor e, şey yapabiliyor hmm. Merkel bunun herhalde en güzel örneklerinden birisi olsa gerek e, evet. O e, herkesin altında ezilen e, zavallı bir erkekte evde bir iktidar kurabiliyor ve evdeki kediye, evdeki çocuğa, evdeki karısına, evdeki kayınvalidesine ve kendi annesine ya da yaşlanmış babasına bir şiddet uygulayabiliyor. Ben ataerkil erkilliğin e, şiddetle Eş anlamlı bir kelime olduğunu düşünüyorum. Yani. İsterseniz bir şarkı arası verelim. Bu konuyu biraz daha açalım. Çünkü güzel, keyifli bir yerden girdik. Keyifli derin. E, sonrasına bakalım diyorum. Şarkımız gelsin. Erkut Taçkın'dan Baba. 95.0 Açık Radyo'da Kamus'la Güreş sevgili konuğu Alper Hasanoğlu'yla yılbaşı hediyemiz <gülüyor> devam ediyor. Baba sözcüğüne. Bu arada yakın zamanda kaybettiğimiz Erkut Taçkın'ı da Anmış olduk. Ee, Alper, e, Ata Erkin'in e, olumsuz e, yanı e, aynı zamanda güçle şiddetle belki zulümle anılacak bir sözcük olduğu ile ilgili konuşuyordu. Oradan sözü aktarıyorum. Aynı zamanda tabii bütün bunlar bizde e, devlete de baba deniyor ya devlet baba. Hatta program öncesinde Alper'le biraz sohbet ederken e, her dil ve kültürde böyle olmadığını, Alman e, ya da mesela e, yurda bizde ana yurt deniyor. Orada baba yurdu dendiğini söylemişti. Bu ana ya da baba yurdumuzu yöneten devlet Bizde niye baba ve bunun ata erkeğiyle ne alakası var gibi bir soruyla e, tekrar sözü Alper'e veriyorum. Ee, benim düşüncem e, yani bir şey çok fazla vurgulanıyorsa yani psikolojik psiko, e, dinamik olarak baktığımızda herhangi bir şey e, kişisel düzey düzlemde de toplumsal düzlemde de çok fazla vurgulanıyorsa aslında onun bir eksikliği ya da tersi e, söz konusudur. E, bir babaya bu kadar çok ihtiyaç duyma aslında babanın e, eksikliğinden kaynaklanan bir şey e, olsa gerek diye düşünüyorum. E, çünkü e, biz e, yani kendi kültürümüze, kendi ım, yaşantımıza, kendi hayatımızdan da yaşantılarımıza baktığımızda e, babamızın aslında Yani sizin de e, bu e, daha önceki programlarda e, üzerinde durduğunuz bazı şeyler var ya en son babalar duyar aman babam duymasın yani aslında <gülüyor> baba orada olsa duyar yani baba yok yani <gülüyor> Öyle değil mi? E, yani baba e, e, babanın duymaması mümkün baba bir tehdit aracı olarak e, kullanılıyor. Ee, yani niçin tehdit aracı kullan olarak nasıl olabilir? Yani birinin de tehdit aracı olarak kullanılması. Yani babadan korkuluyor olması lazım. Demek ki baba aslında e korkutucu kimi şeyler yapıyor. E e bu. Şiddetten yalnızca e, basit bir kaş çatmaya kadar gidebilir ama e, sonuç olarak aslında baba tehdit unsuru olarak kullanılıyor. Bir yandan yani burada çok enteresan bir şey var tabii. Yani her, her yukarıda evde babanın varlığı e, yokluğuyla ilgili de e, olarak varlığı e, yokluğundan dolayı bir özlem nesnesi, bir hasret nesnesi, özlem duyulan bir nesne olarak var yani özlediğimiz ve sevdiğimiz bir insan var ama bir yandan annemiz tarafından da aman bak babana söyledim ya da baban duymasın diye korktuğumuz bir nesne de var yani hep sevdiğimiz insandan korkmamız da söz konusu yani bu hakikaten çocuğu çocuğun ruhsal dünyasını herhalde oldukça yıpratan bir şey olsa gereken yani korkması mı gerekiyor? Yoksa sebep sarılması mı gerekiyor? Yani e, sarıldığı zaman acaba şiddet görür mü? Kötü bir şey başına gelir mi? Ve e, bu ikilem, bu korkunç ikilem aslında toplumsal düz düzlemde de e, neyse ki hiçbir şekilde eğer ım, acayip tweetler atmazsak ya da özel acayip bir şeyler yapmazsak devlet babamızın bize sarılması Çok da başımıza gelen bir şey değil. Yani devlet babamız bize sarılmadan hayatımızı geçirebiliyoruz. Ama o devlet babaya, yani baba hasretine, babayı sevme meselesinin e, bir projeksiyonu, bir yansıması olarak devleti bir baba haline getirip e, çocuklukta ve bütün hayatımızdaki eksikliği e, o e, baba üzerinden, devlet baba üzerinden e, gidermeye çalışıyoruz ki mümkün değil. Çünkü aslında gerçekten bir babalık yapan devlet dünyanın üst dünya üzerinde insanlık tarihinde pek de e, görülmüş değil. Çünkü devleti e, devlet dediğimiz o soyut şey aslında insanlardan oluşuyor ve devleti ele geçirip o erki o iktidarı ele geçirmeye çalışan insanların tamamı erkek ya da kadın olsun e, bu erki ele geçirmeye çalışan insanların tamamı çok ciddi bir e, şekilde. Şey ihtiyacı, narsistik sıkıntılar içinde olan insanlar bütün dünyada. Yani kendileri hiçbir sevgi görmemiş, kendileri çok ciddi bir şekilde sıkıntı yaşayan, sevgi görmediği için sevgi göstermeyi bilmeye o yüzden de başka insanları kucaklamayı bilmeyen insanlardan oluşuyor devleti yönetenler kademesi bütün dünyada ve böylece aslında biz e, devlet babadan hiçbir zaman için şefkat görebilme şansına sahip değiliz ama Ee, ve yine de bunu arzuluyoruz. Çünkü bu bizim içimizde bir ihtiyaç. Ee, o babaya ihtiyaç duyuyoruz. Ee, hele bizimki gibi e, gibi şey toplumlarda... E, Sevginin e, gösterilmediği çok. Ailede de hiç yaşanmadığı toplumlarda e, devlet babadan daha fazla e, bunu e, yaşama ihtiyacı ve buna bağlı olarak daha büyük hayal kırıklıkları kuşaktan kuşağa yaşanmaya devam ediyor. Peki bir şey sormak istiyorum. Ee, bir, bir parantezin üstüne aslında bir bu hala bu nesilde de var mı bilmiyorum ama eski nesilde bu e, çocuğunu uyurken seven baba modelinden çok bahsedilir. Tam da senin anlattıklarınla örtüşen bir şey. Yani bu e, bir de hiç gerçekten göstermeyen, uyurken bile öpmeyen ya da şiddet gösteren babadan doğan çocukların baba ihtiyacı sonra böyle bir devlet babaya ihtiyaçla devam ediyor. Bir yandan da bu devletin başına gelenler de bu sevgisizlikten ötürü bir tür zalim olmaya daha yakın noktadalar dedik. Programın başında da demiştim ki genellikle kadınlar bu erkeği ele geçirmeye o kadar da meraklı değiller tarih boyunca. Oysa bir yandan da babadan e, bu ilgisizliği, sevgisizliği e, gören e, ya da o ilgiyi, sevgiyi görmeyen diyelim daha doğru gene kadınlar. Yani kadındaki ne e, onu değiştiriyor da hormonal bir şey mi ya da anne olma, durumu ve onunla ilgili biyolojik özellikleri mi? Aynı sevgisizliğe karşın erke bu kadar meraklı olmuyor. Tabii Merkel ya da Tichir gibi örnekleri. Çünkü siyasette de erkeğe benzedikçe kabul edilebilir siyasetçi kadın durumu var ne yazık ki. Yöneticiler arasında da genel Evet, tabii. E, ne, nedir yani? yani Ömer... Ömer. Bittik diyor. Bittik diyor. Peki bu sorunun çok kısa bir cevabı var mı yoksa öbür problem? Programı... Evet anne kız çocukları saçının süpürge eden ve çok iyi gözüken bir rol modelini taklit etme, ediyorlar. Bunu taklit etmek çok kolay. Yani anne anneler babalar gibi şiddet uygulayan değil esas olarak kendini feda feda eden ailesi için feda eden kısmı ebeveyn ve bunu rol modeli olarak almak sanki iyi bir şeymiş gibi. Üstlenilebiliyor ve devam edebiliyor bu. Hmm. Bunu açarız isterseniz. Cevap tabii. Bir dahaki programda aslında Alper'le yeni yılın ilk programında da birlikte olacağız. Maalesef ee... su gibi akıyor zaman <gülüyor> lafımız da yarım kaldı. Ancak haftaya devam edeceğiz. Ömer de uyardı. Teşekkür ederim Ömer'e desteğinden dolayı pek iyi gitti. Herkese. herkese iyi yıllar dileyelim. Evet, sağlıklı, güzel bir yıl olsun. 2021'de görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. güreş. Sözcüklerin anlamlarını yeniden üreten alternatif bir sözlük çalışması. Witam i Was Was Gürzap Was Was Doğan